Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'l vahidil kahhar ve ssalatu vesselamu ala nabiyina'l muhtar ve ala alihi ve ashhabihi'l ethar ve ala jami'il anbiya'i vel mursalin lebrar. Kıymetli kardeşlerim, Rabbimize sonsuz hamdler olsun. Bir cumartesi gecesine ve bir ilim meclisimize yeniden kavuştuk. Tabii zor olan bir konuyu, zor olan bir ismi, zor olan bir mücadeleyi anlamaya çalışıyoruz. Geçen ders biraz zorluğuna ait bazı şeyleri sizlerle paylaştım. O devam ediyor edecek de çünkü gerçekten zor bir zamanı ve zemini konuşacağız, anlamaya çalışacağız. Ama göreceksiniz inşallah becerebilirim, biraz olsun size bunları yansıtabilirim. Eğer biz Hz. Lut'u az bir şey anlasak bazı mücadele safhalarını fark etsek muhataplarına karşı göstermiş olduğu istikamet ve istikrarı anlasak ne kadar onu farklı yerlere çekmeye çalışmış olsalar dahi o bildiği doğrulardan vazgeçmeyip bu noktada gereken adımlar neyse onu atmasını biraz olsun anlasak beraberce bazı şeylerin farkına varsak göreceksiniz aslında tarihten bahsettiğimiz o safhalar bugünün dünyasında bize bambaşka şeyler kazandırtacak. Çünkü Kur'an kıssalarının böyle bir temel özelliği var. Her ne kadar geçmişten bahsetse de hale yani şu anda yaşanan zemine ve istikbale ve geleceğe çok şey söyler. İnşallah bizler de o söylenenleri Anlayanlardan oluruz. Ben Hazreti Lut'u size anlatırken hep aklınızda şöyle bir şey olsun. Benim aklımda var çünkü o. Bir ahlak medresesi var onun ve biz de bu medresenin talebeleriyiz kabul buyurursa. O bir muallim ahlak öğretiyor bize. Ahlaka ait birçok şeyi öğretecek bize. Eğer, eğer biz de o medreseye hakkıyla talebe olabilirsek o güzel muallimden, o hidayet elçisi olan, o alemlere üstün kılınan, o büyük peygamberden, o aziz peygamberden çok şeyler öğreneceğiz bu sahayla alakalı. Öncelikle ben bugünkü dersin vidayetinde bu ahlakla alakalı öğreneceğimiz şeyleri bir vermek istiyorum size. Çünkü kaç ders sürecek Hazreti Lut'la alakalı derslerimiz. Mesele de eksende ahlak olduğu için, biz ahlak deyince ondan neler alabiliriz? Neler almamız gerekir? Bunu işin vidayetinde bir netleştirmemiz lazım. Çok şey öğreneceğiz ama ben beş tanesini sizin nazarlarınıza vereceğim. Bir kere Hazreti Lut bize şunu öğretecek benim güzel kardeşlerim. Ahlakın bir alana sıkıştırılmayacak kadar geniş ve önemli bir mesele olduğunu öğreneceğiz. Şimdi biz kavramlara nasıl sıkıntılar yaşattığımızı Geçmiş derslerde de epey irdeledik bu konuyu o kavramın içini boşaltırız bazen bazen alanını daraltırız bazen bir yere sadece hasrederiz bazen Allah'ın yüklediği mananın ötesinde bir mana yükleriz bu ahlak kavramı da epey bizim elimizden çekmiştir bu yıl ahlak yılı yeri ve zamanı gelince bu konulara da değiniyoruz biliyorsunuz ama biz Hazreti Lut'tan bunu öğreniriz ahlak bir alana sıkıştırılacak bir mesele değil geniş ve önemli bir mesele bu meselenin çok farklı alanlarını bize öğretecek bu medresenin o güzel muallimi. İkincisi ahlakın istenilen oranda fert, hane ve toplum bazında tesis edilmediğinde nasıl bir felaketin ortaya çıkacağını öğreneceğiz. Bu ahlak öyle bir şey ki fertte başlar, hanede devam eder topluma yayılır. Ben kapılarımı kapatayım evimin içerisinde sadece kendime iyi olayım böyle bir şey yok. Aslında o felaketin nereden geldiğini göreceğiz zaten biz Hazreti Lut'un Lut kavmine gelen felaketin. Bu evet fertte başlar kesinlikle hanede farklı bir düzeye ulaşır ama topluma yayılır. Çünkü sıkıştırılacak bir kavram olmadığı için ahlak Hazreti Lut'tan onun o güzel medresesinden bunu da öğreniriz. Üçüncüsü ahlaksızlığın aleni bir şekilde işlendiği bir toplumda nasıl ahlaklı kalınacağını öğreneceğiz. Bakın çok ciddi problemlerimiz var burada genelde niye iyi olamıyoruz diye kendimizi sorgulasak hep iyiliği karşıdan beklediğimiz için iyi olamıyoruz. Aslında ben iyi olacağım da işte o da olsaydı ben iyi olacağım da işte eşim şöyle olsaydı ben iyi olacağım da babam böyle olsaydı iyi olacaktım da iyi hocaya denk gelmedim bir sürü şey var. Ama burada bir farklı durum söz konusu. Tek başına kalmışsın etrafının her tarafında problem var. Ve o etrafta da öyle normal bir şey değil yani ahlaksızlığın zirvesi var zirvesi. Buna rağmen nasıl ahlaklı kalınır ve o ahlak nasıl devam ettirilir bunun yolunu ve yöntemini öğretecek o aziz peygamber bize. Dördüncüsü ahlaksızlığın kurumsal bir seviyeye geldiği bir zeminde nasıl ahlaksızlıkla mücadele edileceğini öğreneceğiz. Ahlaksızlık kurumsal bir kimlik kazanmış yani birkaç insanın yaptığı şeyden çıkmış diyelim ki bugün anlaşılsın diye söyleyelim devletin dayattığı bir siyasete dönüşmüş devlet size ahlaksızlık dayatıyor gelenek size ahlaksızlık dayatıyor. Toplum size ahlaksızlık dayatıyor ve bu artık öyle bir boyuta gelmiş ki farklı bir boyut işte biraz bir şekilde biliyoruz zaten neler olduğunu Hazreti Lut'un kavminde. Böyle bir düzeye gelen bir ahlaksızlıkla nasıl mücadele edileceğinin yolunu ve yöntemini öğretecek bize. Beşincisi de şu ahlaksız bir toplumda meme lazımcılığın nasıl ağır bir bedeli olduğunu öğreneceğiz. Şimdi bilindik şeylerin üzerinden söyleyeyim ama ilerleyen derslerde göreceksiniz. Farklı şeyler de söyleyecek söyleyeceğiz. Diyelim ki o şehirde Sodom Gomorra diye iki şehir ki başka şehirlerde var. Büyük bir coğrafya oradaki insanların hepsi mi bilinen o ahlaksızlığı yapıyordu? Hayır. Hepsi yapmıyordu. Nesil devam ediyor. Evlenenler var. Çoluk çocuk olanlar var. Bunlar devam ediyor. Ama o ahlaksızlığı yapanlar belli bir kesimi oluşturuyorlar geri kalan kısımda ise ya kötülüğe fiilen bir destek var ya da bana ne ya ben kendimi en iyisi bu işin içerisinde bir taraftar pozisyonuna sokmuyayım diyenler var Lut'un hanımı gibi aleyhisselam ihanet edip kötülüğü destekleyenler var bir de ya bana ne ben karışmayayım bu işlere deyip kendisine ait bir dünyayı yaşamaya çalışanlar var ve helak gelince fark gözetmiyor hepsini alıp götürüyor iman edenlerin dışında. İşte buradan bir şey öğreniyoruz aslında ne melazımcılığın ne kötü bir şey olduğunu görüyoruz. Helakın felaketin en önemli sebeplerinden bu olduğunu görüyoruz. Aslında mesele şu benim güzel kardeşlerim inanın ki o toplum eşcinsel oldukları için helak olmadılar. Eşcinselliği bu noktada farklı boyuta taşıyanlara karşı asıl tepki göstermesi gereken o ahlaksızlığı önlemeye çalışması gerekenler ellerini ve hayatı, ayaklarını o işten ve o zeminden çektikleri için helak geldi onları buldu. Dolayısıyla biz Hazreti Lut'un üzerinden çok şey öğreneceğiz. Ama bu özellikle burada sizin nazarlarınıza verdiğim bu beş şeyi de öğreneceğiz. Göreceksiniz daha neler neler söyleyecek. Ama bir şeyi burada yine ortaya koyalım. O da önemli bir şey. Hazreti Lut bize sadece ahlak öğretmeyecek. Evet ahlak çok büyük bir yeri tutuyor onun hayatında. Ama o ahlakın bir zemini var. O ahlakı Lut aleyhisselam birçok peygamber gibi selim ve sahih bir akidenin üzerine inşa etmeye çalıştı. Yani zeminde bir tevhid var. O tevhidin üzerine aslında bir ahlak Bina etmeye çalıştı. Evet biz çokça söyledik bu ahlak derslerinde de söyledik yine söyleyeceğiz. Ahlakın kaynağı din değildir. Ahlakın kaynağı fıtrattır, vicdandır. Bunu ispat edeceğimiz birçok şey var aslında ama şimdi konumuz o değil. Ama bir hakikat daha var onu hiçbir zaman göz ardı etmememiz gerekir. Evet fıtrat ve vicdandır ahlakın kaynağı. Ama ahlak kemal çizgisine yani en iyi olma çizgisine olması gereken seviyeye ancak din ile ancak vahiy ile ancak o vahyi fiilen bize gösteren peygamber ile oluşabilir. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun için zaten diyordu. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. O güzel ahlakı tamamlamak için gönderildi. Var ahlaka ait bazı şeyler. O gün Mekke'nin cahiliyesinde de var ama o o ahlakın zirvesini oluşturacak. Temelinden Zirvesine kadar işin olması gereken seviyesini oluşturacak. Dolayısıyla biz Hazreti Lut'ta da bunu göreceğiz. Evet bir ahlak eğitimi var, ahlak mücadelesi var, ahlaksızlarla verilecek mücadelenin yol ve yöntemine ait çok önemli şeyler var. Ama hepsinin zemininde bir sahih ve selim akide var, bir tevhid mücadelesi var. O tevhid mücadelesiyle beraber devam ede gelen bir ahlak mücadelesi var. İnşallah bizler de yeri geldikçe bu konuları biraz daha detaylandırarak anlamaya çalışacağız. Şimdi benim güzel kardeşlerim, bugünkü dersimizin ser levhası hüküm ve ilim verilen bir peygamber Hazreti Lut. Farkındasınız muhakkak artık birbirimizi Tanıdık birbirimizle epey derslerde yaptığımız için usluplarımız da artık birbirimize aşina gelmeye başladı. Genelde ben ser üç şeyden dolayı seçerim. Ya o konuyla alakalı bir ayet varsa o ayetten alırım ya bir hadis varsa o hadisten alırım ya da o derste ana bir konu vardır, ana bir mesaj vardır. O ana mesaj neyse o mesajı yansıtan bir şeyi serlevaya çıkarırım. Ha başka şeyler de bazen yaparız ama genel itibariyle serlevayı bu üç tane temel şeyden belirleriz. Bugünkü serlevhamız da bir ayetten. Ve bu ayet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de çokça dilinde olan bir ayet. Mekke'de de Mekkelilere karşı okuduğu ayetlerden bir tanesi ki o Enbiya Suresinin 74. ayeti. Biz bu ayetten çok önemli şeyler alıyoruz da şimdi sadece serlevhanın gerekçesini anlamak için bir noktaya dikkatlerinizi çekeceğiz. Ayette Rabbimiz şunu söylüyor. Lut'a da bir hüküm ve ilim verdik ve onu habis çirkin işler yapmakta olan şehirden kurtardık. Şüphesiz onlar... Ahlaken bozulma, bozulmaya uğrayıp yoldan çıkan yani fasık olan kötü bir kavim olmuşlardı. Enbiya suresinin 74. ayeti. Bu ayetten dediğim gibi çok şey çıkarırız ama en öncelikli olarak iki şeyi hemen dikkatimizi çekmiş olması lazım. Birincisi şu Hazreti Lut'un gönderildiği kavim ahlaken çok kötü bir kavim. Çok çirkin işler yapan habaiz yani bu işte sınır tanımayan, kötülüğü çok farklı boyutlara taşıyan bir kavim ve yoldan çıkan fasık olmuş bir kavim. Bunu bir kere burada görüyoruz. Yine ayetten bir şey öğreniyoruz. Hazreti Lut bunlarla iki şey üzerinden mücadele etti. Allah ona iki şey verdi. O da bu iki şeyin üzerinden o kavimle mücadele etti. İki şey ney? Hüküm yani hikmet ve ilim. Bu iki şeyle Hazreti Lut mücadele verdi o azgın kavimle. Hüküm, hikmet ve ilim. Hikmetli davranmak yani önemli bir şey biliyorsunuz. Nerede nasıl davranacağını iyi bilmek. Yapacağı işin önünü arkasını hesap etmek. Ne gelir bunu yaparsam ona ait işte öngörüyü iyice tespit edip ona göre tedbir almak. Ve bütün bunları İlimle yapabilmektir peki buradan ne anlıyoruz benim güzel kardeşlerim anladığımız şey şu hikmetle hareket etmek ve ilim yoksa asla ahlaksızlıkla mücadele edilmez ne olur ne olur bunu bir anlayalım eğer hikmetle hareket etmek yoksa ve ilim yoksa yeterli düzeyde ilim yoksa çünkü bu ilimle olabilecek bir şey ahlaksızlıkla mücadele edemezsiniz. Bilakis ben ahlaksızlıkla mücadele ediyorum diye ahlaksızlık, ahlaksızların ekmeğine yağ sürersin. Ben bir şeyler yapıyorum ya aslında mücadele veriyorum işte bir kötülüğü önlemeye çalışıyorum dersin farkında olmadan kötülüğü reklamını yaparsın. Batılı farklı bir biçimde safi dimaglara yani onunla hiç alakası olmayan insanların gündemine getirirsin. Eğer hikmeti bu noktada istenilen düzeyde tesis etmezsen ve o hikmet de ilimden kaynaklanmazsa senin hele hele hele hele bunun altını çizerek söylemek durumundayız. Hele hele ahlaksızlığı kurumsal düzeyde yapan bir zeminde mücadele vermen ve o mücadelende de Başarılı olabilme mümkün değildir. İşte Hazreti Lut bize bunu da gösteriyor. Yani Cenab-ı Hak burada özellikle ona biz hüküm verdik, hikmet verdik ve ilim verdik diyerek peygamberler içerisinde ona verilen bu ikramı bizim nazarlarımıza vermesi boşuna değil ki. Onun üzerinden bize bir şey söylüyor. Lut aleyhisselamın mücadele verdiği o kavim, onun mücadele verdiği alanlar bunlar ama o, o mücadeleyi bunlarla yaptı. Onda hikmet vardı, onda ilim vardı. İlim ve hikmet olduğu için o ahlaksızlıkla mücadele verdi ama o ahlaksızlıktan hiç etkilenmedi. Hiçbir zaman dünyası değişmedi. Değer yargılarını ona dayatan o kadar güçlü argümanlar olmasına rağmen acaba deyip de kendi düşüncesinden şüphe duymadı. Mücadele ettiği şeyle acaba ortak bir zemin bulabilir miyiz ya buradan bir şeyler çıkarabilir miyiz noktasına da gelmedi. Bir mücadele tarzı vardı onun devam ettiği bir peygamberler silsilesi vardı onun başarıya odaklanan muhakkak benim başarı elde etmem deyip elde etmem gerekir deyip bu noktada başarıyı aslında farklı bir biçimde hedef olarak belirleyen bir tarzı da yoktu belliydi görevi kendinden önce bu yolda yürüyen insanlar var hidayet elçileri var onların ayak izleri önünde duruyor Allah da ona sen bunlara bak diyor ama senin mücadele sahanda bu diyor onlardan ilham alarak bu mücadele sahasında bunu devam ettir diyor Lut aleyhisselam da bunu başarıyla yapıyor en güzel bir biçimde yapıyor ve alemlere bu noktada çok güzel bir numune sunuyor inşallah bizler de bunu anlayanlardan oluruz şimdi benim güzel kardeşlerim Kur'an-ı Kerim Hazreti Lut'u nasıl anlatıyor diye bir bahis açmamız lazım çünkü bunları anlarsak Mücadeleyi daha iyi anlayacağız. Bunları anlarsak Hazreti Lut'u biraz daha iyi anlayacağız. Bunları anlarsak oradan alacaklarımızı bugünün dünyasına biraz daha farklı bir biçimde getireceğiz. Kur'an-ı Kerim Hazreti Lut'u nasıl anlatıyor dediğimizde önümüze 10 tane madde çıkacak. Bakın neler neler söyleyeceğiz bununla alakalı. Birincisi Kur'an-ı Kerim'de 18 sürede hakkında bilgi verilmiş. Bir büyük hidayet önderidir. 18 sürede geçiyor Hazreti Lut'la alakalı mesajlar. Hazreti Lut'la alakalı anlatılanlar. O süreler hangileri tertip sırasına göre veriyorum. En'am, Araf, Tevbe, Hud, Hicir, Enbiya, Hac, Furkan, Şuara, Nemil, Ankebut, Saffat, Sad, Kaf, Zariyat, Kamer, Tahrim ve Hakka. Bu sürelerin hepsinde... Hazreti Dut'la alakalı az ya da çok bir şeyler okuruz. Bazen biraz kısa niteliğinde okuruz onu ayırdık zaten bazen de sadece bir ayet olarak okuruz. İkincisi Kur'an-ı Kerim'de adı yerdi, 27 yerde geçen bir peygamberdir. En fazla Kur'an-ı Kerim'de anlatılan peygamber biliyorsunuz ismen ve mesajları itibarıyla Hazreti Musa'dır. Hazreti Musa Kur'an-ı Kerim'in 34 suresinde 136 yerde zikredilmekte. Yakın bir zamanda işte bitirdik Hazreti İbrahim'i ki yine aslında Hazreti İbrahim'in zamanını işliyoruz şu anda. O Hazreti İbrahim'in ismi de 25 sürede 69 yerde geçmektedir. Hazreti Lut ise 18 sürede 27 yerde geçmektedir. Baya fazla mesela biz Hazreti Lut'u inanın ki bu düzeyde Kur'an'da olduğunu eğer belli bir araştırma yapıp bu noktada çalışmanızı bir noktada toparlamazsanız çok da fark etmezsiniz. Zannedersiniz ki Lut öylesine bir kaç yerde anlatılmış bir peygamberdir. Enam suresi 86. ayette anlatılıyor. O de ayeti geçen ders serlevha'ya almıştık biliyorsunuz ve kullen faddalna alel alemin ayeti oydu. Araf 80 Hud suresi en fazla anlatılan yer burasıdır biliyorsunuz. Birçok peygamber için de o kıssaları böyle fazla bir biçimde okuyabileceğimiz bir süre burası. 70. ayet 74. ayet 77. ayet 81 ve 89 Hud suresinde. Hicr suresi 59-61 Enbiya suresinde 71-71. 74 Haç süresi 43 ayet şu ara süresi 160 161 167 nemil süresi 54 56 ankebus süresi 26 28 32 33 saffat 133 saat 13 Kaf 13 kamer 33 34 tahrim süresi 10 ayet üçüncüsü Kuranı- Kerim'de 84 ayette hayatının farklı safhaları Kıssa olarak anlatılmaktadır. Şimdi isim olarak mesaj olarak anlatılması ayrı bir de kıssa olarak bunları biz ayırıyorduk biliyorsunuz. Özellikle o kıssalar üzerinden de bir şeyler alıyorduk ki birazdan tekrardan bu maddeye döneceğiz. Mesela bu dönem işlediğimiz peygamberleri bir hatırlayın. Hazreti İbrahim'in kıssa olarak anlatılan ayetlerini burada zikretmiştik. İsmail aleyhisselamın kıssa olarak anlatılan yerleri azdır. İshak aleyhisselamın daha azdır. Ama Lut aleyhisselam karşımıza geldiğinde 10 farklı yerde 84 ayetle biz kıssalarını okuyoruz. O tabloya şimdi birazdan geleceğiz. Dördüncüsü önemli bir bilgi bu bilgi bizim için. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Lut'un dönemi... Aynı anda en fazla peygamberin yaşadığı bir zemin olarak anlatılmaktadır. Bir harita göreceğiz. Geçmiş derslerde de gördük o haritayı. O haritada ya dikkatle bakın dört peygamber bir anda görüyoruz. Bu istisnai bir durum. İşte Filistin bölgesinde Hazreti İbrahim ve oğlu Hazreti İsa, Mekke'de Hazreti İsmail. Sodom Gomorra denilen Filistin'e yakın bir bölge işte şu anda Ürdünün içerisinde yer, kalan, yer, yer, Ürdün'ün içerisinde yer alan bir yer orası biliyorsunuz. Orası da işte e, Hazreti Lut'un geldiği bir yer. Şimdi biz gelecek derslerde göreceksiniz. Mesela Yakup Aleyhisselam'ı göreceğiz. Oğlu Yusuf ikisi bir peygamber ve aynı zamanda biraz daha geleceğiz mesela bize doğru. Hazreti Musa'yı göreceğiz. Abisi Harun Aleyhisselam'ı göreceğiz. Orada Hazreti Yuşa'yı da göreceğiz mesela Yuşa aleyhisselamla alakalı söz oraya geldiğinde baş başka şeyleri de anlatacağız. E geleceğiz biraz daha bize yakın bir döneme yani sonlara doğru mesela Hazreti İsa ile Hazreti Yahya'yı ikisi teyze çocukları biliyorsunuz. Aynı zamanda göreceğiz bunlar var bunlar yok değil ama dört tane peygamber bir arada burada var sadece. O sadece Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail, Hazreti İsa ve Hazreti Lut'un olduğu zaman ki o zaman farklı bir zaman. O zamandaki oluşan hadiseler farklı oranın verdiği mesajlar farklı. Dört peygamberin bir arada yaşadığını bu şekilde görmüş olacağız. Beşincisi Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Lut'u nasıl okuyacağımıza dair nelerle okuyacağımıza dair beşinci madde. Kur'an-ı Kerim'de peygamber olarak gönderildiği kavim topluluk çok ayrıntılı bir şekilde hususiyetleriyle anlatılmaktadır. Biz okuduk arkadaşlar hatırlayın Nuh'un kavmini de okuduk aleyhisselam. E ad kavmini okuduk Hud aleyhisselamın gönderildiği semudu okuduk işte Salih aleyhisselamın gönderildiği yakın bir zamanda işte diyelim ki Hazreti İbrahim'i okuduk özellikle Harran bölgesindeki mücadelesindeki o kavmin özelliklerini. E şimdi bir de Lut aleyhisselamı okuyoruz İnanılmaz bir boyutta anlatıyor bize Kur'an Hazreti Lut'un karşısındaki kavmi yani öyle bir anlatıyor ki mesela inanç yönünden anlatıyor. Sosyal ve kültürel yönden anlatıyor, ekonomik ve iktisat yönünden anlatıyor, ahlaki zafiyet ve sapkınlıkların yönünden anlatıyor, anlatıyor da anlatıyor. Başka alanlar da var ve biz onları işlediğimizde, onları gördüğümüzde o kavmi, kavmi sanki karşımızdaymış gibi görüyoruz ve oradan bir şeyler çıkarıyoruz. Niye Kur'an'ın bu kadar bir kavmi detaylı anlattığını daha iyi fark etmiş oluyoruz? Çünkü orada anlatılanın hiçbir tanesi tarihte olmuş bitmiş hadise değil. Hiçbir tanesi tarihe sadece o alan için sıkıştırılmış bir mesele de değil. Altıncısı Kur'an-ı Kerim'de mücadelesi, çektiği zorlukları, Karşılaştıkları ağır imtihanları ve bunlara karşı gösterdiği sebatları çok önemli mesajlarla anlatılmaktadır. İfadelere dikkat edin. Mücadelesi çektiği zorlukları Hazreti Lut'un karşılaştığı ağır imtihanları ve bunlara karşı gösterdiği sebatları çok önemli mesajlarla ve tabii ki ayrıntılarla anlatılmaktadır. Mesela ile neler yaşamış? Onlarca ayette bunu okuyacağız Hazreti Lut'un yaşadıklarını. Hanımıyla yaşadıklarını okuyacağız. O ağır imtihanı okuyacağız. Mesela kendi yanında adamları yok. Erkek çocukları da yok. Kızları oluyor biliyorsunuz Hazreti Lut'un ama erkek çocuğu yok. Yani yanında çok fazla güç sahibi kudret sahibi insan olmadığı için bundan dolayı çektiği sıkıntıları da okuyacağız Hz. Lut'un. Azgın bir kavim, azgın liderler var orada. Malına el kod olacak, başka şeyler yaşanacak. Bunları da okuyacağız. Yani imtihanları epey ağır bir peygamber var karşımızda ve o imtihanlara karşı nasıl bir mücadele vermiş, nasıl sarsılmadan bu işi devam ettirmiş, neler yapmış bunların hepsini de göreceğiz. Yedincisi Kur'an-ı Kerim'de hanımını ve kızları hakkında hanımı ve kızları hakkında bilgiler aktarılmaktadır. Mesela birçok peygamberde yine bunu görmeyiz birçok peygamberin hanımından ailesinden çocuklarının var ya da yok olmasından bahsetmez ama burada bir şey dikkati çekiyorsa orada anlatıyor. Şimdi hanımından bahsediyor o hanımının nasıl bir ihanet üzere olduğunu söylüyor geliyoruz tahrim süresine tahrim süresinde de farklı bir şekilde ibretvari bir biçimde o hanım karşımıza çıkıyor. Dört tane hanım orada önümüze çıkıyor. İkisi müspet, ikisi menfi. Müspet olanlar belli zaten işte Firavun'un hanımı, Asiye, İsa Aleyhisselam'ın annesi Meryem. Bunlar müspet. E menfi olanlar iki peygamber hanımı. Birisini gördük. Nuh Aleyhisselam'ın hanımı, bir de Lut Aleyhisselam'ın hanımı. Hadi Nuh Aleyhisselam'ın hanımı, evet o da inkarcıydı. O da çok yanlış şeyler yaptı, o da farklı şeyler yaptı. Ama burada inanın öyle zorlanacağız ki bu meseleyi konuşurken yani Hz. Lut'un yerine kendimizi koymaya çalışacağız. Nasıl dayanılabilecek buna yani nasıl bu noktada bir mücadele verilecek böyle bir kadına niye tahammül eder bir insan bu kadar sıkıntıya şahit olmuş bir peygamber neden mesela işte boşayıp gitmedi de yıllar yılı umut kesmeden acaba kazanabilir miyim acaba bir şeyler yapabilir miyim diye bunun mücadelesini verdi. Acaba Hazreti Lut'u okuduğumuzda bugün evlerimizde çektiğimiz bazı ufak tefek sorunlar ya da biraz işte farklı bir boyuta gelmiş sorunları karşılaştığımızda başka şeyler çıkarabilir miyiz bilmiyorum. O zaman o derslere geldiğimizde göreceğiz. Sekizincisi benim güzel kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'de. Tebliğ ve mücadelesinin sonunda kavmine azap gelen inananların kurtulduğu inkar edenlerin ise helak olduğu anlatılan peygamberlerden biridir. Biz birçok peygamber işledik şimdiye kadar bundan sonra da işleyeceğiz. Ama bazı peygamberleri işleyeceğiz, mücadelelerini de göreceğiz. Helak okumayacağız mesela. Onların helakına ait bir şey okumayacağız. Bu dönemi hatırlayın. Hz. İbrahim mesela Harran'da mücadele verdi, ateşe atıldı orada. Helak, haleka uğradı mı o kavim? Kur'an'dan okumuyoruz biz. Tarihi rivayetler bize bir şeyler söylüyor. İsmail aleyhisselam yıllarca mücadele verdi Sonrasında Sonrasına bir helak geldi mi? Gelmedi. İshak aleyhisselam mücadele verdi. Helak geldi mi? Gelmedi. Ama bir önceki seneyi hatırlayın. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi helaka uğradı. At Aleyhisselam'ın, Şihud Aleyhisselam'ın kavmi, At kavmi helaka uğradı. Salih Aleyhisselam'ın kavmi, Semud kavmi helaka uğradı. Helaka uğrayanlar anlatılıyor, uğramayanlar anlatılmıyor. Burada da helaka uğrayan bir kavim Lut kavmi, o kavmin nasıl helaka hem de Nasıl bir helaka hem de nasıl bir şiddete hem de nasıl ibretvari bir şekilde ve en ince de detaylarına varıncaya kadar Kur'an'ın anlattığına beraberce şahit olacağız. Bu da işin sekizincisi gelelim dokuzuncusuna bakın çok önemli bir noktaya geldik benim güzel kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'de ehli kitabın Hazreti Lut hakkında söyledikleri doğrular tasdik edilmekte yanlışlar düzeltilmekte. İftiralara ise cevaplar verilmektedir. Zaten hatırlayın Hazreti İsak derslerini bu Kur'an'ın bir özelliğiydi. Onun musaddık olması, kendinden önceki doğruları tasdiklemesi, müheymin etmesi olması, kendinden önce gelen vahileri kontrol edip doğruyu yanlıştan ayırması Kur'an'ın bir özelliği. Mesele Hazreti Lut oldu mu? Farklı bir şey çıkıyor karşımıza benim güzel kardeşlerim çok zihnimde götürdüm getirdim öyle bir ders yapayım mı diye. Yani ehli kitapta Hazreti Lut nasıl anlatılıyor diye e sonra içine girdikçe baktım ki ya bunlar kürsüden anlatılacak şeyler değil. Adamlar acayip adamlar adamlar peygamber algıları o kadar kırılmış ki peygamberlere atmadıkları iftira yok. Çünkü peygamberleri kendi hedeflerine aslında kurban ediyorlar. Onların zihnindeki peygamber nasıl bir peygamber? Dünyadaki kendi ideolojilerini hakim kılmaya çalışan bir peygamber. Yani peygamber kurgusu var aslında ehli kitapta. Tahrif olduğu için böyle olmuş. Lut aleyhisselama gelince ehli kitap Lut'u peygamber bile kabul etmiyor. Yani öyle iftiralar atıyorlar ki Hazreti Lut'a inanın bunu öylesine olsun diye söylemiyorum yani merakta uyandırtmayayım sizde gidip ilgili ilgisiz insanlar bakmasınlar ne olduğuna yani emin olun birçok şeyi burada konuşamayız o kadar ağır iftiralar nübüvvet kurumuna yakışmayan peygambere yakışmayan peygambere içki mi içtirmez peygambere zina mı ettirmez haşa neler neler yani acayip bir algıları var yani şimdi bunları bildiğiniz zaman ehli kitabın Hazreti Lut hakkında söylediklerini onların nazarıyla okumanın çok da bu noktada bize bir vereceği bir şey yok. Ama buradan bir şey öğrenebiliyoruz. Varsa eğer doğrular ki var. Onları tasdikliyor Kur'an. Diyor ki evet bunlar var. Yanlışlar varsa ki çok var. O yanlışları düzeltiyor. İftiralar varsa bazen cevap veriyor. Bazen sadece doğrusunu ortaya koyarak söylüyor. E Bazen de onların hiç bilmediği yeni bilgileri insanların nazarına getiriyor. Kur'an böyledir zaten. Özellikle kıssalar noktasında bunu çokça görüyoruz. Mesela onlar ehli kitap Nasıl biliyorlar Hazreti Lut'u? Hazreti İbrahim'in yeğeni salih bir insan bir aziz. Hazreti İbrahim'le beraber işte Harran'dan gelmiş Mısır'a. Mısır'da bazı olayları Hazreti Lut da karışıyor ehli kitaba göre. Sonra Filistin'e geliyor amca da zenginleşiyor onlara göre söylüyorum. O da en böyle yani anlatabileceğim şeyi söylüyorum diğerlerine girmeyeceğim zaten. Hazreti İbrahim de zenginleşiyor Hazreti Lut da zenginleşiyor. O kadar malları büyüyor işte davarları fazlalaşıyor bu sefer Lut aleyhisselamın çobanlarıyla İbrahim aleyhisselamın çobanları kuyu meselesinden dolayı kavga ediyorlar bunun üzerine Lut kendisi. Sodom gomora bölgesine gitmek için harekete geçiyor. Amcasından da izin alıyor malını mülkünü topluyor oraya gidiyor ve orada bir davet çalışması başlatıyor. Yani Allah görevlendirmiyor Hazreti Lut'u ehli kitaba göre. Peygamber olduğunu kabul etmedikleri için ona nübüvvet gelmesini peygamber gelmesini kabul etmiyorlar. Böyle bir kurgu var işin içerisinde. Kendi inisiyatifiyle oraya gittiğini ve orada yaşadıklarını yaşadıktan sonra o kavmin azaba uğradığını o kavmin azaba uğradıktan sonra oradan kurtulması ve kurtulduktan sonra da Lut aleyhisselamla kızlarının arasında yaşanan ahlaksız şeyler onların hiçbir tanesini anlatmaya gerek yok. Bunların hepsine Kur'an cevap veriyor. İftira atıyorsunuz diyor peygamberlik bunu kaldırmaz diyor onların ismet diye bir sıfatı var diyor size örnek ve imam gösterilen hidayet elçilerinde asla böyle bir şey olmaz diyor siz kendi yalanlarınıza ve yanlışlarınıza peygamberleri alet ediyorsunuz ama son gelen vahiy sizin yalanlarınızı yüzünüze çarpıyor diyor ve işin doğrusunu böylelikle ortaya koymuş oluyor sonuncusu da şu benim güzel kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'de şahsiyeti hususiyetleri özellikleri ve ayrıcalıkları çok önemli bilgilerle aktarılmıştır bunu göreceğiz haftaya şimdi gördük şimdiye kadar birçok peygamberi de ama Hz. Lut'u gördüğümüzde biraz daha hayran olacağız niye daha farklı özellikler var yani Kur'an'ın nazarlarımıza verdi işte bugün serlevhaya aldığımız iki özellik gibi o ayetlerin öncesinde ve sonrasında gelen başka özellikler gibi başka ayetlerde gelen bir sürü ayrıcalıklarını burada toplu bir biçimde gördüğümüzde Hz. Lut'un Kur'an'da anlatılırken neleri öne verilerek anlatıldığına şahit olacağız Mücadelesini de öğrendiğimizde ikisi arasında bir ilişki kuracağız meseleyi daha da iyi anlamış olacağız. Şimdi benim güzel kardeşlerim üçüncü maddeye sizi bir daha götürmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de kıssa olarak anlatılan yerler biraz belki teknik gibi geliyor bunlar size ama buradan çok çok önemli bir noktaya gideceğiz. Onun için ne olur dikkatlerinizi iyice verin Kur'an-ı Kerim bize kıssa olarak anlattığı yerler on grup ayettir. Ve toplamı 84 ayettir. Bakın ben tertipteki listeye göre sizin nazarlarınıza veriyorum. Birinci sırada ne var? Araf suresinin 80 ve 84. ayetler var. Biz burada ne okuyoruz? Ahlaksızlığın muhtevasını okuyoruz. Ahlaksızlığın boyutunu okuyoruz. Hazreti Lut'un verdiği mücadelenin zorluğunu okuyoruz. Beş ayette bunları ve daha şeyleri okuyoruz. Bu kıssaları hatırlayın o mercek örneğimizi hiç aklınızdan çıkmasın. Meselelerin bazen o mercek üzerindedir. Bazı şeyler biraz daha farklı bir biçimde nazarlarımıza verilir. Hud suresinin 74 ve 83. ayetlerinde uzunca bir pasaj burası 10 ayette biz şunları okuyoruz. Azabı getiren melekleri okuyoruz. Yine azabın muhtevasını biraz daha farklı özellikleriyle okuyoruz. İnkarcı hanımın sonunu okuyoruz burada ve azabın şiddetini okuyoruz. 10 ayette de bunları okuyoruz. Hicir suresinin 61 ile 67, 77. ayetleri 17 ayet. Yine azabı getiren melekleri okuyoruz. Hz. Lut ve ona inananların kurtulmasını. Kavmin ise şiddetli azap ile helak olmalarını okuyoruz. 17 ayet ki en uzun anlatılan yerlerden bir tanesidir Hicr suresindeki bu pasaj. Enbiya suresinin 74-75 iki ayet sadece burada ne okuyoruz Hazreti Lut'a Allah tarafından ikram edilen mükafatlar ki biraz önceki ayetler bunlardan biriydi ve onun aleme verdiği mesajlar bunu da burada okuyoruz. Şuara suresinin 160 ile 175. ayetleri 16 ayet Hazreti Lut'un özellikleri, mücadelesi, kavminin tepkileri ve gelen azabı okuyoruz. Memil suresinin 54-59 6 ayette ahlaksızlığın dayatılması ve kavminin azgınlığını farklı usluplarla yani farklı mesajları ya da farklı alanları nazarlarımıza vererek okuyoruz bu pazarda. Ankebut suresinin 28-35. ayetleri 8 ayet kavminin ahlaksızlığının muhtevası gelen azap iman edenlerin kurtulması. İnkar edenlerin ise helakını okuyoruz. Safat suresinin 133-138. ayetler 6 ayet. Azabın izleri ve sonrakilere mesajlarını okuyoruz. Zariyat suresi 31-37-7 ayet. Azabın şiddeti ve iman edenlerin kurtuluşunu okuyoruz. Kamer suresi 33-39 yine 7 ayet. Kavminin ahlaksızlıklarını gelen şiddetli azabı okuyoruz ve toplam 84 ayette biz kıssa olarak okuyoruz. Bunlarla sınırlı değil. Yani Hazreti Lut'u anlatan başka ayetler de var. Bu 84 ayette ne var? Bu 84 ayette kıssa olarak anlatılan 10 grup ayet var. Biz bu 10 tane farklı grup ayeti okuduğumuzda kıssa olarak Kur'an'da Hazreti Lut'un Mücadelesini kavmini gelen azabı gelen melekleri sonrasında olan hadiseleri hepsini kısa olarak ne yapmış oluyoruz okumuş oluyoruz. Şimdi benim güzel kardeşlerim fark ettiniz mi etmediniz mi bilmiyorum ama burada çok önemli bir nokta var. Nedir o biliyor musunuz? Buradaki on grup ayetin tamamı Mekki, Mekke'de nazil oluyor. Bu bizim için çok önemli bir bilgi. Çünkü buradan bir başka noktaya doğru gitmeye çalışacağız. Ve gerçekten kendi dünyamızda da buradan bazı şeyler alacağız. Şimdi ben nüzul sırasına göre bu ayetleri bir size vermek istiyorum. Aynı ayetleri sadece nüzul tablosunu vereceğim. E sıralama konusundaki ihtilafları da. Söylemiştim geçmiş derslerde size bizim kendi oluşturduğumuz bir liste var ben o liste üzerinden bu sıralamayı veriyorum ama başka hocalarımızın tarihte başka alimlerimizin çıkardıkları listeler var onlarda biraz daha farklı olabilir ama şöyle bir ortak nokta var burada buradaki ayetlerin tamamı bütün listelere göre Mekki'dir. Sıralama değişebilir birinde üçüncü sene olan birinde beşinci sene olabilir birinde yedinci senede olan birinde dokuzuncu senede olabilir. Böyle bir sıralamada ihtilaf var ama netice itibariyle Mekki ayetlerin medeni ayetlerin yüzde sekseni aşağı yukarı bunu net bir biçimde söyleyebiliriz ama bizim burada kullandığımız ayetlerin tamamı o sınıfa giriyor. Hepsi Mekki. burada hiçbir ihtilaf yok. Şimdi nüzul sırasına göre Hazreti Lut'u anlatan ayetlere bir bakalım. Bakın en başa hangisini yazıyoruz biliyor musunuz? Kamer Suresini yazıyoruz. Nübüvvetin 3. yılında iniyor ve 3. yılın sonlarında iniyor. Allah aşkına benim güzel kardeşlerim dikkatlerinizi bir toplayın. Ya 3. yılı 3-3 daha 1-2-3 işte Hira'dan geleli daha 3 yıl olmuş. Ayetler iniyor ve Hz. Lut'tan bahsediyor. Ve Hz. Lut'un... Karşı karşıya kaldığı o mücadeleden bahsediyor karşısındaki o ahlaksız kavmin vermiş olduğunu yapmış olduklarını söylüyor ve Mekke'nin gündemine getirip Hazreti Lut'u oturtuyor tabir caiz ise Hazreti Lut gündem belirliyor Lut üzerinden bazı şeyler konuşuluyor. İkinci sırada şu ara süresi var. 160-175. ayetler o 16. 16 ayet olan kısım nübüvvetin dördüncü yılı ve dördüncü yılın sonları tabloda görüyorsunuz zaten. Nemil süresinin 54-59. ayetleri de, ayetleri 6 ayet nübüvvetin beşinci yılı. Beşinci yılın işte ortalarına yakın bir zamanda. Zariyat süresi. 7 ayet 31 37. ayetler nübüvvetin 5. yılı 5. yılın ortaları Hud suresinin 74 83. o 10 ayet nübüvvetin 5. yılın sonları. Görüyorsunuz değil mi yoğunluğu? Hicr suresindeki 17. 17 ayet 61 67. ayetler Nübüvvetin altıncı yılı ve altıncı yılın başları altıncı yıl yani Habeşistan Hizreti'nin mesela konuşulmaya ikinci Habeşistan Hizreti'nin konuşulmaya başladığı günler. Safat suresinin 133-138-6 ayet nübüvvetin altıncı yılı altıncı yılın başları hemen Hicr'den sonra nazil oluyor. Enbiya suresindeki iki ayet 74-75 nübüvvetin altıncı yılı altıncı yılın sonları. Araf suresindeki 80 84 Beş ayet nübüvvetin dokuzuncu yılı, Ankebus suresindeki sekiz ayet nübüvvetin on ikinci yılı. Biliyorsunuz Ankebus suresindeki bu ayetler hicretin hemen öncesidir. Sonrasında hicret olacak. Hicretin hemen öncesinde de yine gündemde Hazreti Lut var. Şimdi buradan bir şeyi bir dikkat keselim bir daha. Görüldüğü üzere Kur'an'ımız nübüvvetin üçüncü yılında daha işin başında Hazreti Lut diyor. Mekkeliler karşısında peygamber aleyhissalatü vesselamın onlara Hazreti Lut ile alakalı mevzuları anlatmaya başlıyor. Üçüncü yıl anlatıyor, dördüncü yıl anlatıyor, beşinci yıl anlatıyor, altıncı yıl anlatıyor, dokuzuncu yıl anlatıyor. Hicret etmeden de on ikinci yıl anlatıp öylece Yesrib'e Medine'ye gitmiş oluyor. Peki benim güzel kardeşlerim şimdi burada ben bu soruyu sormak zorundayım sizin adınıza. Mekke'de eşcinsellik bu kadar yaygın bir şey mi ki? Kur'an bu meseleyi ikide bir gündem edip de o Mekkelilerin gündemine bu meseleyi getiriyor. İşcinsellik meselesi çok mu yaygın bir durumda ki bu meseleyle alakalı ayetler ikide bir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gündemindeki ayetler öyle iniyor. Allah Resulü de bunları alıp Mekkelilerin gündemine getirmiş oluyor. Bu önemli bir soru. Bu soruyu eğer sorarsak bir yere geleceğiz. Nedir o soru geleceğimiz nokta biliyor musunuz? Mesele sadece işcinsellik meselesi değil. Lut aleyhisselamı bundan kurtarmış olacağız ya. Sadece mesele bu değil meseleyi böyle daralttığımız için anlayamıyoruz işte birçok şeyi böyle daralttığımız için meselenin aslında verdiği mesajları kavrayamıyoruz böyle daralttığımız için meseleyi sadece belli bir alandan alanda sınırlı tutuyoruz ve o alanın dışındaki şeyler dikkatimizden bir türlü dikkatimize gelmiyor ve dikkatimizden kaçıyor burayı bir kere çok dikkatli bir biçimde bizim irdelememiz lazım benim güzel kardeşlerim şimdi bakın Kur'an anlatıyor ya Hazreti Lut'la Lut alakalı bazı şeyleri. Saffat Suresi geçen derste de bu ayeti yine vermiştim size. Orada 137-138'de bir şey söylüyor. Diyor ki şüphesiz sizler kime diyor? Mekkelilere diyor. Mekkeli müşriklere diyor. Mekke'deki muhataplara diyor. Şüphesiz sizler diyor. Yolculuk sırasında sabah akşam onların harap olmuş yurtlarına uğrayıp duruyorsunuz. Hala akletmeyecek misiniz? Hala düşünmeyecek misiniz? Safa suresinde Lut aleyhisselamın üzerinden onları bir ibrete çağırıyor. Sadece bu ayet değil benim güzel kardeşlerim Kur'an kaç ayette Mekkelilere diyor ki ya işte Lut'un kavmi diyor ya. Lut'un kavmi gözünüzün önünde gidip geldiğiniz yerler bildiğiniz yerler işte Lut'un kavmi deyip onların nazarlarını Lut aleyhisselamın kavminin üzerinde yoğunlaştırmak istiyor. O ayetlerden üç tanesini vermek istiyorum size onlardan bir tanesi tevbe yetmiş. O ayette diyor ki Rabbimiz onlara kendilerinden evvelkilerin Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin İbrahim kavminin Medyen halkının ve alt üst olan şehirlerin haberi ulaşmadı mı? Burada alt üst olan şehir hangisi? Sodom Gomora. Burada kullanılan ifade Kur'an birkaç yerde yine kullanacak. Aynı ifadeyi kullanıyor burada. Mütefikat yerin altı üstü birbirine karışmış. Yani yerle bir olmuş. Öyle bir olmuş ki haritadan silinmiş deriz ya haritadan silinmiş gibi böyle perişan olmuş bir vaziyette. Böyle olmuş bir şehrin haberi size gelmedi mi diyor. O şehir neresi? Lut Aleyhisselam'ın kavminin yaşadığı şehir. Ayet devam ediyor. Peygamberi onlara apaçık mucizeler getirmişti. Demek ki Allah onlara zulmedecek değildi. Fakat onlar kendilerine zulmetmekte idiler. Tevbe yetmiş. Furkan suresinin 40. ayetinde okuyoruz ayet doğrudan Mekkelilere bakın neyi hatırlatmakta resulüm andolsun bu Mekkeli müşrikleri kastediyor bela ve felaket yağmuruna tutulmuş o beldeye uğramışlardır yani azap görülen o yere uğramışlar onlar peki onlar görmüyorlar mıydı hayır onlar öldükten sonra dirilmeyi ummamaktadırlar ahireti unutmuş onlar eğer iyice baksalardı ahireti hatırlayacaklardı ama onlar unuttukları için hatırlamak istemedikleri için senin onlara göstermene rağmen onlar kulaklarını kapatmakta inat ettikleri için görmüyorlar. Hakka suresinin 9. ayetinde de buna ait bir. Bilgiyi onların nazarlarına veriyor. Firavun ondan öncekiler ve altı üstüne getirilen beldeler halkı Lut kavminden bahsediyor. Hep o günahı o şirki işlediler. Hakka 9'da kullanılan mütefikatta da yine aynı. Altı üstüne getirilen şehirler. Şimdi benim güzel kardeşlerim Allah aşkına bir hatırlayın. Mekkeliler tüccar adamlar. Yemen'e gidiyorlar Şam'a gidiyorlar işte Busra'ya gidiyorlar o gün ticari bir merkez olan orun dışında Habeşistan'a gidiyorlar Bahreyn'e gidiyorlar yani epey o bölgeyi bilen insanlar burada söylenen yerde onların ticari güzergahının üstünde. Her zaman geçip geldikleri yerler işte önümüzdeki haftalarda göreceğiz oranın haritalarını oraya ait bazı şeyleri Sodom Gomorra bölgeleri bugün Lut Gölü'nün kenarları ya da onun altında kalmış olan bir yer. Yani kendi yol güzergahlarında olan yerler ve oraları görüyorlar oralardan bazı şeyler de konuşuluyor. Şimdi onlara ait bilgileri Kur'an onların nazarlarına veriyor ve diyor ki niye görmüyorsunuz işte yaşadığınız şeyler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o harebeleri görmüş mü bilmiyoruz. Oradan geçmiş mi bilmiyoruz. Bu sıraya giderken oraya uğramış mı bilmiyoruz. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz vahiden aldığı bu bilgiyle görüyormuş gibi konuşuyor. Onların nazarlarına sanki onu aynel yakin, hakkal yakin görmüş gibi konuşuyor ve onların nazarlarına veriyor. Şimdi biz hep Lut kavmini eşcinsellik üzerinden değerlendirdiğimiz için bu ayetlerin Mekke'de niçin bu kadar ısrar ve tekrarla anlatıldığını bir tür anlayamıyoruz. Anlayamayacağız da. Bölgede var mı eşcinsellik? E var. Yaygın mı Lut Aleyhisselam'ın kavmi kadar? Hayır yaygın değil. Şimdi göreceğiz bu hastalığı biraz mecburen bu derslerin detaylarını işlemeye başladığımızda bir tarihçesini de burada konuşmuş olacağız. Bu tarihçesinde Mekke'de Medine'de var mı eşcinsellikler varsa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara karşı nasıl bir işte karşılık verdi böyle olan insanlara karşı Efendimizin tavrı neydi bunları da göreceğiz. Çünkü bunları gördüğümüz zaman mesele biraz daha zihnimizde netleşmiş olacak. Bütün bunların hepsini bir tarafa koyduğumuzda şunu çok rahat bir biçimde görebiliyoruz benim güzel kardeşlerim. Mesele sadece eşcinsellik meselesi değil. Hazreti Lut üzerinden anlatılan mesele de sadece bu mesele değil. Eğer biz bunu göz ardı edersek inanın ki anlayamayız anlayamayız. Mesela Mekke'de toplasanız üç tane beş tane örnek var diyelim ki. Eğer sadece onlar meseleyi böyle anlamış olsalardı Allah aşkına şunu demezler miydi Aleyhisselatü vesselam efendimize? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sen bize ne anlatıyorsun ya? Sanki biz Lut kavmi gibi miyiz ki ikide bir o kavmin sapıklıklarını, sapkınlıklarını bize anlatıp duruyorsun. Derlerdi bunu. Demediler ama. Çünkü onlar anladılar aslında meselenin ne olduğunu. Biz anlamadık ama onlar anladılar. Şimdi orada... Kur'an 2 de bir onlara bu meseleleri anlatırken ibret alın ders çıkarın bu yanlışlıklara sakın sapmayın eğer aynısını yaparsanız siz de onlar gibi felakete uğrarsınız falan diyor ya bu derken bir orada anlattığı başka mesajlar da var muhataplar eğer bu anlatılanlarda kendilerini bulmasalardı inanın ki müminler de münkirler de yani inananlar da inkar edenler de İtiraz ederlerdi. Anlayabilmeniz için bir örnek vermek istiyorum şimdi. Diyelim ki ben şimdi işte hasbel kader davetçi kimliğimle size bir şeyler söylüyorum. Bu memlekette yaşıyorum. Karşımda da bu memleketin çocukları, bu memleketin gençleri, bu memleketin insanları var. Ben şimdi Sudan'da, Somali'de olan bir meseleyi getirsem buraya bir defa da örnek olsun diye değil. Üç defa, beş defa. Aynı şeyleri size anlatsam mesela desem ki işte şöyle bir sorun var böyle bir sıkıntı var şöyle var bu var. Siz bana demez misiniz bir müddet sonra ya hocam sana ne oluyor ki biz böyle bir sorun yaşamıyoruz. Yaşamadığımız bir sorunu niye bize anlatıp duruyorsun bize yaşadığımız sorunlardan cevaplar ver demez misiniz haklı olarak dersiniz bunu. Mesela ben yine bir davetçi olarak size bugünün dünyasındaki bazı şeylerin karşılığını Tam olarak nazarlarınıza vermesem de diyelim örnek olarak veriyorum böyle bir şey olmaz ama örnek olarak veriyorum. desem ki işte kızıl tüylü develer besleyin, atlar besleyin, şunu yapın böyle yapın. Size böyle şeyler söylesem. Birkaç ders sonra bana demez misiniz Hocam sen hangi devirde yaşıyorsun hocam iyi misin? Ne kızıl tüylü devesi ne şeyi ne şu oluyor? Demez misiniz? Çünkü davetçilik sorunla ilgilenir. Eğer davetin içinde o yaşadığınız memleketin sorunları yoksa davet de yok. Ortada diyelim ki açlık var, sefalet var, fakirlik var, sıkıntı var, ahlaki anlamda bir sürü problem var, adalet anlamında bir sürü problem var. Sen tutturmuşsun bir şey sadece onu anlatıp duruyorsun. E nasıl karşılık bulacak bu? Bulmaz. İster istemez de muhataplar... Sorunlarına ait bazı meseleleri senden duymazlarsa seni dinlemezler ve bugün davetçilerin İslam davetçilerinin yaşadığı en büyük problemlerden bir tanesi de budur davet ederken muhatapların içinde bulundukları sorunlar gündem edilmiyor. Başka şeyler anlatılıyor. Başka sorunlar anlatılıyor. E öyle olunca da muhatap diyor ki ya bu din nasıl bir din ki benim derdime bir çözüm yolu bulmuyor. Benim bir sıkıntım var bu sıkıntıma bir şey söylemiyor. Ben bu kadar burada problem yaşıyorum. Bu problemlerimin sorununa ait bir şey söylemiyor. O zaman bu din benim mensup olacağım ya da kabul edeceğim ya da dinleyeceğim bir din değil diyor mesela. Dolayısıyla bu pozisyona düşmemek gerekir. Eğer gerçekten davetçiysen muhatapla... Aramızda kuracağımız o davet dilinde o günün yaşanan sorunlarını da önceye alıp o sorunları da bir şekliyle çözüme kavuşturacak reçeteler sunmak durumundasın. Sen sadece bunu yapabilirsin elinden başka bir şey gelmez ama nihayetinde bunu söylemek durumundasın. E Şimdi benim güzel kardeşlerim birisi çıkıyor o birisine canlar feda 40 yaşında Mekkelilerin karşısına. Ve onlara bir şeyler anlatıyor. Ahlak diyor, adalet diyor, ibadet diyor, tevhid diyor bir şeyler söylüyor. Söylediği o sözlerin bir bölümünde de Lut'un üzerinden veriyor. Ve kaç ayet sadece kıssa olarak anlatılan 84 ayet. Kıssalarla beraber diğerlerini de saysanız ayet 100'ü geçecek neredeyse. 100 ayet ya 5-6 sayfa bugünkü bu saftaki karşılığıyla. 5-6 sayfa 100 ayet söylüyor. Eğer karşısındaki muhataplar o anlatılanlarda kendilerini bulmasalardı. Yani müminler bulmasalardı münkirler bulmasalardı. Müminler deselerdi ki mesela peygamberimize ya Resulallah ya bizimle ne işi var Lut'un Lut kavminin. Lut işte kavmi hayasızlığı işte o bilinen eşcinselliği yapan bir kavim biz öyle bir şey yapmıyoruz ki bize niye anlatıp duruyorsun derlerdi. Aynı şekilde hele inkarcılar ya bize Muhammed işte ya hikayeler anlatıyor. Hiç bizimle alakası olmayan şeyleri anlatıyor derlerdi. Demediler. Ne müminler dedi ne münkirler dedi. Niye biliyor musunuz? Çünkü müminler o ayetleri duyduklarında bakın bizde oluşturması gereken tesiri söylüyorum şimdi size. Müminler o ayetleri duyduklarında imanları arttı. Güvenleri sağlamlaştı. Hassasiyetleri çoğaldı. Umutları yeşerdi gayretleri fazlalaştı müminler böyle dinliyorlar ey müminler ben de kendimi sizin içinize katarak kendi nefsime söylüyorum böyle mi dinliyoruz Allah aşkına ya böyle mi dinliyoruz bu ayetleri bu ayetleri duyunca imanları arttı çünkü orada bir şeyden bahsediyor tarihten bahsediyor. Tarihte yaşamış bir kavimden bahsediyor, bir mücadeleden bahsediyor. Verilmiş büyük bir dava uğruna fedakarlıktan bahsediyor. E, müminler bunları duyunca imanları artıyor. Güvenleri sağlamlaşıyor. Ne kadarsa mümin zaten güvenen adamdır Allah'a, Kitaba, Resulüne. Onları duydukça daha da fazlalaşıyor. Hassasiyetleri çoğalıyor. Ya bunlar bundan dolayı helaka uğramışlar ben bundan dolayı böyle bir yanlışa düşmemem gerekir diye inanılmaz derecede bir hassasiyetleri çoğalıyor. Umutları yeşeriyor. Çünkü bakın ilk günlerde inen ayetler ne diyor aslında? Sabredin ya siz Lut gibi işinize bakın ya. Siz Lut gibi Mekke'nin sokaklarında ahlakınızı koruyun siz Lut gibi sakın ha işte şöyle böyle deyip de onlara uymayın onların sizi tehdit ettikleri sözlere aldanmayın konuşan Allah'ın kelamıdır ya siz işinize bakın diyor onlar da umutları yeşeriyorlar gün gelecek bu zalimlerden kurtulacağız ya gün gelecek Allah'ın vaat ettiği o hakikat ulaşacak diye umutları yeşeriyor e umutları yeşerdiği için de gayretleri fazlalaşıyor. Lut aleyhisselamı okuyor Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Mus'ab, Kur'an muallimi olan Habbab İbni Eret radıyallahu Anhum ecmain çıkıyor Mekke'nin sokaklarına ahlak medresesinden gördüğü o mesajlar çerçevesinde ahlaksızlığın başka başka boyutlarını yapan Mekkelilere ahlak adına bazı hakikatleri duyuruyorlar. Müminler böyle. E şimdi münkirler de duyuyor, Ümeyye duyuyor, Şeybe duyuyor, Velid duyuyor, İbni Hişam işte e, bilinen adıyla Ebu Cehil duyuyor, Ebu Leheb duyuyor. Onlardan ne oluyor? Onlarda da şu oluyor. Öfkeleri kabardı. Sorgulamaları arttı, korkuları çoğaldı, umutları söndü, mecalleri kalmadı. Mekke'deki münkirlerde de o ayetler bunlara sebebiyet veriyor. Bunları duydular ya öfkeleri kabardı. Niye? E gidip geliyorlar görüyorlar azabı uğrayan orayı. Kur'an da onlara diyor ki sizin sonunuz da öyle. Siz eğer bu inadı devam ettirirseniz sizin sonunuz da böyle. Siz de helak olacaksınız. Belki o helak oradaki helakla aynı değil. Ama bir şekilde yok olup gideceksiniz ki yok olup gittiler zaten. O köfrün orada Şeyi bile kalmadı ismi bile kalmadı çoluk çocuklar hepsi mümin oldu onların nesilleri küfür adına bir devamiyet sağlayamadı. Sorgulamaları arttı çünkü Kur'an kıyas ediyor ya ibret alın diyor ya akıllı adamlar var işlerinde sorguluyorlar sorguluyorlar sorguluyorlar. En sonunda ne diyorlar biliyorsunuz değil mi okuyoruz biz siyerin içerisinde ya Muhammed hep haklı çıktı hep haklı çıktı. Hep o kazandı, hep biz kaybettik. Muhammed'in ilahı bizim putlara, ilahlara hep kalebe çaldı. Demek ki hep o doğru söylüyor. Hep o kazanacak, biz ise kaybedeceğiz. Bu onların sözleri. Bak bu sözleri bu Sufyan söyledi, ondan sonra Müslüman oldu. Bu sözler Velid bin Mugren'in dilinde vardı. Bu sözler Nadir İbni Haris'in dilinde vardı. Ayet onların bu manada ne yaptı sorgulamalarına sebebiyet verdi. E korkuları çoğaldı bundan dolayı. Umutları söndü, mecalleri de tükendi, kalmadı. Ayetler böyle bir şeye sebebiyet veriyor. Şimdi benim güzel kardeşlerim, dolayısıyla Kur'an bize asla öyle işimize yaramayacak şeyleri anlatmaz. Eğer bu düzeyde Hazreti Lut'tan bahsediyorsa ve Lut Aleyhisselam'ın üzerinden bize bazı mesajlar veriyorsa, inanın bizim bunun üzerinde ciddi ciddi durmamız lazım. Çünkü Kur'an bir yerlere dikkatlerimizi çekiyor. İbni Kaldun'un o güzel alimimizin o acayip bir insan yani özellikle sosyal anlamdaki tes şeyleri tespitleri bugünün dünyasında da çokça istifade edeceğimiz birisidir biliyorsunuz. O tespitini burada da bir hatırlamamız lazım. Ne diyordu o büyük insan? Suyun suya benzediği gibi mazi istikbale benzer. Nasıl ki su benziyorsa bin sene, iki bin sene, beş bin sene önceki suda aynı suysa mazi yani geçmiş geleceğe benzer arkadaş benzer ya benzer. E şimdi benzerlikleri görüyoruz bakın. Biz Nuh Aleyhisselam'ı işlerken de hatırlattık bu maddeleri. Bu yolculuğa çıktığımız İlk dersi hatırlayın o siyerin tanıtım toplantısında ben size bir şey söylemiştim. Dedim ki Mekke cahiliyesi ile bugün yaşadığımız modern cahiliye arasında çok ciddi benzerlikler var. O benzerliği de 5 kavram üzerinden vermiştik. Şimdi Kur'an'a baktığımızda bunları görüyoruz biz. Nuh Aleyhisselam'ın kavminde de görüyoruz. Ad kavminde de görüyoruz. Semut'ta da görüyoruz. Burada Lut Aleyhisselam'ın kavminde de görüyoruz. Devam edeceğiz, İsrail oğullarında göreceğiz, medyende göreceğiz, Mekke'ye geleceğiz, Mekke cahiliyesine göreceğiz. Valla bugün de var aynısı. Değişen hiçbir şey yok. Zaten Kur'an onun için anlatıyor bize. O beş tane neydi en önemli sıkıntılar: akidesizlik, ahlaksızlık, adaletsizlik, aşksızlık, aşırılık. Bu beş tane hastalık temel hastalık ki bu aslında cahiliye zihniyetinin temelleri bunlar. Bunlar ilk günden beridir var sona kadar da devam edecek. Aslında bugün Lut aleyhisselamın üzerinden de bizim dikkatlerimiz bu noktalara çekiliyor. Onlarda olan bu hastalıklar dikkat edin sizde olmasın. Mekke'deki cahiliye, cahiliye döneminde vardı. Mekke zeminindeki o müşriklerde vardı. Onun için onlar cahiliye diye isimlendirildi. Siz sakın bunları devam ettirip de yaşadığınız dönemin adı ne olursa olsun cahiller olarak cahiliye zihniyetini benimsemiş insanlar olarak sakın sakın. Sakın isimlendirilmeyin öyle bir zihniyetin takipçileri olmayın. Onun için anlatıyor işte bize. Şimdi biz buradan bunu anladığımızda Mekkelilere anlatıyor ya aleyhissalatü vesselam efendimiz. Ne nasıl dinliyorlardı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Sodom gomora diyor. Ayetleri okuyor onlara. Onlar diyorlar ki ya buna Muhammed Mekke'yi anlatıyor. Lut diyor ve Lut'taki ahlaksızlıklardan bahsediyor. Mekkeliler ne diyorlar? Vallahi oradaki Lut değil oradaki peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Aslında Muhammed kendini anlatıyor ve bizi kavmi olarak Lut'un kavmi olarak oradaki şeylerle anlatıyor. Anladılar bunları anladıkları için karşı oldular. E diğer tarafta da müminler anladıkları için orada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin onları uyardığı o uyarılar çerçevesinde kendilerine bir yol tayin ettiler. Ya biz de böyle anlayacağız ya da biz de Allah muhafaza Allah korusun bugün birçoklarının yaptığı gibi gafletin içerisine düşeceğiz üzerimizi almayacağız. Sadece işte tarihte olmuş bitmiş hadiseler olarak göreceğiz. Şimdi benim güzel kardeşlerim son cümlemi söyleyeyim dersi öylelikle bitirmiş olayım. Bakın üç aylardayız Kur'an okuyoruz daha da okuyacağız okumayı da fazlalaştıracağız Allah'ın izniyle. E gelecek Ramazan daha fazla okuyacağız inşallah Kur'an ayı çünkü. Ama ne olursa olsun şu hakikati unutmadan o Kur'an'ı okuyalım. Önümüzde öyle bir kitap var ki o kitap geçmişi anlatıyor, bugünü anlatıyor ve yarını anlatıyor. Tarihtekileri anlatmış, beni anlatıyor, bizi anlatıyor, gelecektekileri anlatıyor. Eğer ben beni Kur'an'dan okumazsam, sen kendini Kur'an'dan okumazsan, Geleceğine ait şeyleri Kur'an'dan okumazsan bu anlatılan kıssalarda dikkatlerin çekildiği şeyleri üzerine almazsan sadece işte tarihte olmuş bitmiş hadiseler olarak değerlendirilirsen bu ayetlerin bize vereceği bir şey yok. Ama alsan üzerine ders çıkarsan Kur'an neye dikkat çekiyorsa sen de dikkatlerini onun üzerinde yoğunlaştırsan. Verdiği mesajları alıp o mesajlar çerçevesinde hayatını yeniden tanzim etsen Allah'ın izniyle alacağın çok daha farklı olacaktır. Birbirimize duamız şu olsun ki Allah yüreklerimizi açsın, gönüllerimizi açsın, gözlerimizi açsın, duyarlılıklarımızı fazlalaştırsın, hassasiyetlerimizi fazlalaştırsın. Daha farklı bir biçimde istifade etmek hepimize nasip olsun. O aziz kitabın bizi vardırmak istediği yer ne ise Oraya varana kadar da bu kitaptan istifademiz daim olsun yolumuzda bütün hidayet elçileri olan peygamberlerin yolu olsun. Özellikle konumuz olduğu için duamızda olsun. Allah bizi Lut Aleyhisselam'ın ahlak medresesinin talebeleri olarak kabul buyursun. O medreseden gerçek manada ahlaki ilkeleri ve öğretileri öğrenmek ve onlar çerçevesinden de hayatımızı şekillendirmek hepimize nasip olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.